ve Özdeş Özbay. İlkim için programı başladı. Ben Ömer Madra. Ben Yüca Soğanbaz. Ben Özdeş Özbay. Ve dinleyicimiz, destekçimiz, sevgi Beyazova'ya da teşekkür ederek başlayalım. 2024'ü kapatıyorduk. Genel bir değerlendirme yapalım. Büyük çoğunluğu olumsuz ama büyükte mücadeleler var diyorduk ki çok acil bir haberi ön plana almak zorunda kaldık. Çünkü yarın son gün oluyor Orange Marine adlı Fransız şirketine ait asbest yüklü bir kablo döşeme gemisi Raymond Croix Alay gemi söküm tesislerinince testlerinde sökülmek üzere İzmir yolunda ve yarın yani yeşil gazetein bildirdiğine göre İzmir Ala'daki gemi söküm tesislerine yeni bir tırnak içinde ölüm gemisi daha geliyor. Ve bu Tulon limanından 18 Aralık'ta yola çıkmış ve Sea Vanquish diye adlandırılan bir römok çekiyor. Onun çektiği geminin 27 ya da 28 Aralık'ta Ali ulaşması bekleniyor. Yani ya yarın ya öbür gün olacak. Beklenecek ve protesto etmek için, harekete geçmek için sadece bir gün olduğu söylenebiliyor. Bu nasıl iş diye düşünelim. Yani asbestli boyal boyalarda envanterde yok diyor. Bir kablo döşeme gemisi olan Raymond Crozda 50 ila 100 ton arasında asbest olduğu belirtiliyor değil mi? Çok acayip bir şey yani. Ne diyorsunuz? Ee, ya Normal koşullarda siyasi konjöktüre baktığımızda Türkiye ile Fransa aslında birbirine yağmurlu havada su bile vermez. Ee, ama söz konusu böyle kirli, pis işler olunca bütün o e, siyasi konjonktür bir tarafa kalkıyor. Ee, söz konusu para olunca her şey bir kenara bırakılıyor. Ee, ve böyle işlere girişiliyor. Ee, ee, daha, e, yani daha... artık, artık gerçekte de bu haberin takibini yapmak mümkün. Asud yani Asbest söküm uzmanları derneği başkanı Mehmet Şeyh Musa de çok sayıda risk olduğunu anlatmış çok ciddi oranda asbest olduğu gibi Avrupa Birliği kriteri almamış Avrupa Birliği bandırası olmayan onlarca geminin alaya geldiğini söylüyor bunu daha önce de çeşitli defalarda konuşmuştuk gemilerde asbest bulunması normal bir durum ama orada sorun şu gemilerdeki asbest uluslararası normlarda temizlenmiyor. Çalışma koşulları, işçilere sağlanan ekipman ve işçilerin eğitimleri çok eksik. Bu da başta çalışanlar olmak üzere Ala, İzmir ve Türkiye için ciddi bir tehdit oluşturuyor diye. Yani gemisan der diye gemi geri dönüşüm sanayicileri derneği çağrılarımıza cevap vermedi. Bağımsız denetime açıldı çünkü Alaa. Bu Ala İzmir bölgesi e, Alada da Avrupa Birliği standartlarında söküm yaptıklarını söylüyorlar ama gelip denetleme yapılsa lisanslı tesis kalmaz orada diyor. Tehlikeli madde envanter raporunda yer alan asbestin temizlenmesi gerekiyor ama asbestli de olsa paramparça ediliyor. Ve yüksek asbest de bilinen bir gemiymiş. Çok somut bilgiler var yani. Ve sadece asbest dediği birçok Tehlikeli başka maddede bulunduğunu biliyoruz. Denetim yok denecek kadar az. Gemi sökümcülere kar, işçilere kanser. Aliada yaşananlar, yaşayanlar hastalıklara maruz kalıyor diye konuşmuş yani Ensari. Ve bu evet. yasak yok mu? Uluslararası taşınması yasağı ve Ali Ağa üzerinde denetim yok mu? Nedir bu durum? Ee, maalesef hatta ve hatta binlerce gemide halen sırada bekliyor bu konuyla ilgili. Ee, dünya ticaretinin yüzde sekseninden fazlası e, deniz yollarıyla karşılandığı için o gemi filoları sürekli yenilenmek durumunda. Bazılarının e, sökülmesi lazım ve sökülmesi gerekenler de binlerce. E, Ali Ağa'da da problem zaten bu kapasitenin olmaması. Yani orada işte bir takım e, farklı e, tekniklerle bu işlerin yapılıyor olması gerekiyor. Bu kapasiteye sahip değil Alia örneğin boyanın kumlanarak e, kaldırılması gerekirken böyle bir kapalı alanda böyle bir e, şey yok olanak yok ama buna rağmen neye istinaden bu gemiler buraya davet ediliyor geliyor ve bu işler yapılıyor tabii ki bunun içinde şey yapmak e, kahin olmaya gerek yok bu işler e, para için yapılıyor ve çalışanların ...çevrede yaşayanların, sağlıklarının bu çok fazla bir önemsenmediği ortada. Hatta ilçe sayıldı. Evet, ala çevre platformu Alçep sözcüsü Sela, Sabahattin Yeşilçepede asbest yüklü gemiye karşı harekete geçeceklerini belirtmiş. Demokrasi platformuyla birlikte eylem düzenlemek istiyoruz. Artık ne çevre ve şehircilik bakanlığı ne de yerel yönetimler çözüm sağlıyor demiş. Hiçbirinden çözüm gelmiyor. Senin de dediğin gibi ranta dayalı insan sağlığını hiçe sayan bir anlayış var diyor Yücel. Ve kapitalizmin vahşi bir versiyonunu yaşıyoruz hala da demiş Sabahattin Yeşiltepe. Yani Türkiye'de kanser vakasının en çok yaşandığı ilçedeyiz ama buna dur demiyorlar. Ali Ağa demokrasi bileşenleri olarak buna dur demek elimizden gelen bütün çabayı sarf ediyoruz, edeceğiz de. Sarf edeceğiz de demiş. As bir de önemli bir şey var. gemi söküm platformu tarafından hazırlanan raporda Ali Ağa'daki asbest miktarlarının yanlış beyan edildiği ortaya çıkarılmış ve bu vurgulanmıştı. Raporda asbest sökümünde eğitimsiz işçiler çalıştırılıyor ve Bertaraf yani yok etme prosedürlerinin mevzuata uyumlu olmadığına dikkat çekilmişti. Yani bu da başka sorunlar tabii. Şeffaflık, yerel düzeyde sıkı denetim ve Avrupa Birliği ile kamu kurumları arasında işbirliğini gerektiriyor demişlerdi. Bu hatırlarsanız Brezilya'dan gelen Sao Paulo gemisinde de tam da böyle oldu. Yanlış hisset, yanlış bilgi kamuoyuyla paylaşılmıştı. İlk tepki dile getirildiğinde henüz gemi e, bu Cebeli Tarık Boğazı'na doğru e, ilerlerken bakanlığın ilk açıklaması bir şey değil 70 kilo kadar asbest olduğunu biliyoruz demişti. B bütün diğer kurumlarsa bunun mümkün olmadığını çok daha yüksek miktarda asbest barındırdığını hatta 10 katı kadar bu söyle, açıklanandan daha fazla e, asbest olduğunu söylüyorlardı. Daha sonra bakanlık dahi Türkiye sularına girmesine izin vermediğini açıkladı. Gelen evet, ve Brezilya'ya geri gönderilmesi ve asıl sorumlularda onlar bir de savaş gemisiydi galiba. Evet. <gülüyor> Artık görevini tamamlamış olduğu belirtilen ve onun sökümü... Ya, o da bir Fransız yapımıydı. <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi hatırladım evet. Evet, evet haklısın. Ama sonuç olarak hiçbir şekilde denize gömdüler yani balıklar ve diğer deniz canlıları ölsün bize ne dediler evet. yani burada yani Yeşil Gazete'nin haberinde ek ilave olarak asbestli boyaların envanterde olmadığını da söylüyorlar yani tehlikeli madde envanteri raporunda yer almıyormuş 50 ila 100 ton arasında asbestin ve 5000 metrekareden daha fazla asbestli boya olduğu belirtiliyor. Yani Anadolu Gemi Söküm Tesisinde söküleceği belirtiliyor, iddia ediliyor. Şirketten de herhangi bir yalanlamada gelmemiş. Envanterde yok deniyor. Yani Basel Sözleşmesi var. İsviçre'de yapılmış Basel Konvansiyonunda. Buna göre Asbest dahil bütün tehlikeli atıkların uluslararası taşınması ve aktarılması zaten yasak. Bu uluslararası hukuka da aykırı bölgedeki çevre örgütleri de eylem hazırlandı işte söylediğimiz gibi. Ta 1983'te inşa edilmiş bu gemi. Raymond Cruz ve İstanbul Boğazı'nın altından geçen internet kablolarının bakım ve onarım çalışmalarını da o yapmış. İşte böyle bağlantılar var tabii. Çok eskilere dayanıyor. Kaç 40 yıllık bir dostluk var aralarında yani. Değil mi? <gülüyor> Tam 40 yıl olmuş. İnanılır gibi değil. Yani STK Gemi Söküm Platformu da yakın zamanda gemi söküm işçilerinin sorunlarını ve çevre kirliliğini anlatan bir rapor yayınlamıştı. Alada asbest söküm faaliyetlerinin kapasite eksikliği sürecin her aşamasında asbest miktarlarının yanlış beyan edilmesi, yani ısrarla ya da tutarsız numune alma, örnek alma pratiği de dahil olmak üzere birçok yönden yetersiz demişler. Evet, Nay Sao Paulo isim gemiyi durdurdulardı. İzmir vatandaşlar, seri toplum örgütleri, belediyeler ve siyasi partilerin Yugun tepkileri üzerine gemi henüz alaya ulaşmadan söküm izni iptal edilmişti. Peki ve Atlas Okyanusunda batırılmıştı gemi Türkiye sularına girmeden. Bu da ayrı bir uluslararası suç tabii. Evet. Oluşturuluyor doğaya karşı da. Peki ama bu burada tepkiler Malfet partilerinden Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve diğerlerinden devadan gelecek partisinden işte iyipten. En azından iktidarda olmayan partilerden bir ses var mı? Şu an için benim gördüğüm herhangi bir şey yok. Ses Ama soluk bir, yok. Bir, bir gün var ya da en fazla iki gün var. Başlıyor. Nasıl olacak? E, muhtemelen şöyle olacak. Bak insanların oradaki tepkilerine bakarak tepki verecekler siyasi partilerde. Sivil toplum örgütleri bu işin öncülüğünü yapıyor ve, ve diğer savup olduğu gibi ee, insanları ve komu oyunu örgütledikten sonra e, bu işe dahil olacak gibi gözüküyorlar. Yoksa siyasi partilerin böyle bir derdi olacağını falan filan hiç düşünmüyorum zaten. Ya, nasılsa onların sorunu değil değil mi? Tabii tabii orada ölecek insan sağ insanlar, kanser olacak insanlar, insan sağlığı bilmem ne. Hani toplumun önünde bir hareket olması, bunlar bizim ülkemizde, siyasi partilerimizde çok... Hayvanlar, balıklar... Evet, alışık hayvanlar. olduğumuz şeyler değil yani, aynen. Kamuoyu başlar, kendi insanlar oradaki insanlar ve sivil toplum örgütleri tepki vermeye başlar, bir kamuoyu oluşur. Sonra meclisteki arkadaşlar devreye girer, muhtemelen girerlerse <gülüyor> en iyisi. Çünkü <gülüyor> girmiyorlar. Bu, yani yeah, ona rağmen girmiyorlar çünkü şöyle bir şey var Ömer abi. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisinde bütçe görüşmeleri tamamlandı. Ee, <gülüyor> bu, burada e, çevreye ayrılan iklim değişikliği programı için ayrılan ne kadar binde yüz yirmi bir. Çevre Şehircilik <gülüyor> Bakanlığı'nın bütçesinin içindeki payı ise ee, yüzde dört nokta dokuz. Yani işte en çok yaşadığımız problem insanların her gün risk altında olduğu fırtınadan aşırı sıcaktan aşırı hava olaylarından artık ekeceğim yeşerecek mi diye endişe duyduğu bir ortamda Avrupa Birliği 2000, şöyle söyleyeyim Ömer abi Avrupa Birliği 2020 27 arasında yüzde otuz iklim değişikliği programına bütçe ayırırken bizdeki bütçe binde yüz yirmi bir. Yani en büyük problemimizi dahi siyasiler görmezden geldiğinin en güzel kanıtı bu bütçedeki rakamlar. Evet, uluslararası hukuka da tamamen aykırı olduğu anlaşılıyor bu demin okuduğumuz haberden. Yani Atlas Okyanusu'nda batırılan şey bu taşınamaz diye sonunda... Tepki gösterilmişti ve Türkiye'ye giremez denmişti ama bu aynı sözleşmeler bu sefer işte özdeşin de söylediği gibi başka senin de söylediğin gibi başka bağlantılar yüzünden olamıyor herhalde ama bazen konvansiyonu varmış işte bu var yani büyük bir sözleşme asbest de dahil olmak üzere tehlikeli atıkların uluslararası taşınması aktarılması elbette yasak yani. Ama nasıl olacak? Ee, göreceğiz işte. Ya 27'sinde yarın yaza yarın ya öbür gün 28'inde varması bekleniyor. Bakalım nasıl bir tepki gösterilecek. Peki bir de ekoloji aktivistleri 2024'de Eko Kırım suçuna karşı mücadele yılı ilan etmişler. Bu da Yeşil Gazete'nin haberi. Dün akşamki ee, ve Türk Ceza Kanunu'nda yer alan soykırım ve insanlığa karşı suçlar maddesinin başlığını da soykırım, insanlığa ve gezegene karşı suçlar olarak değiştirilmesini öneriyorlar. Ve ekokırımın ceza hukukunda da suç olarak tanınmasını talep ediyorlar. Yasa için imza toplanıyor. Yani 28 Kasım'da 2020, bu senenin 28 bin... Islak imzalı dilekçe ile yurttaşların hazırladığı Eko Kırım yasa teklifi dilekçe komisyonuna sunulduğu ceza hukukunun bir parçası ol olacak şekilde ve meclisteki siyasi parti ve milletvekillerinden vekillerinden de destek sözü almışla imza toplamaya devam ediliyor ama ne olacağı belli değil tabii. Ne diyorsunuz buna? E, dünyada da bu mücadele özellikle bu yıl oldukça yükseldi. E, onun üzerinde ülke e, Eko Kırım e, yasasıyla ilgili e, anayasasında yasalarına bir takım maddeler eklediler. E, özellikle Latin Amerika ülkeleri var bunun içinde. E, hatırladığım kadarıyla Asya'da en büyük ülke olarak Rusya var. E, dolayısıyla e, çok önemli bir şey. Yani. Bunu sadece e, metinlere yazılacak mürekkep lekeleri olarak görmemek lazım. E, bu aynı zamanda e, gezegen, gezegende yaşayan diğer canlıların haklarını da e, insanlık olarak anlıyor olduğumuzun, kabul ediyor olduğumuzun ve onların savunucusu olacağımızın niyet beyanı gibi değerlendirmemiz lazım ve önemli bir paradigma değişikliği gibi bakmamız lazım. Türkiye'de de bu çabaların ve bu gayretlerin e, bu şekilde yükseliyor olması sevindirici bir şey. 2004 yılında da e, ekokırım yasasıyla ilgili çalışmaların gündeme oturması e, işin açıkçası bu alanda umut verici gelişmelerden bir tanesi. Tabii birçok şey yapılacak bu doğrultuda. E, zaten etrafımıza baktığımızda Ömer abi her şey e, ekokırım'a uğruyor. Yani Zeytinlikler, madenler, HES'ler, yollar, barajlar, işte gelen gemiler, batırılan Akdeniz'deki gemiler, bütün hikaye ciddi anlamda gezegende bir ekokırım yarattığımızın göstergesi ve işaretleri her yerde dolu bunlar. Buna karşı bir şey yapmak ve bu mücadeleyi yükseltmek çok önemli. Çok çok önemli. Evet yani Birçok istilacı dedikleri işte rekabetçi mi diyeceğiz diye çevireceğiz Türkçe bilmiyorum ama bir istilacı hayvan, balık, deniz hayvanları ve bitki türleri keşfedilip duruyor. Son bir haberde Yeşil Gazete'de vardı. Türkiye'li akademisyenlerin Akdeniz bölgesindeki muz olanlarındaki çalışmaları sırasında bir yabancı bitki türü keşfetmişler. Dünyada da bu rekabetçi ya da istilacı olarak kabul ediliyormuş. Yani Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Üstüsü'nde görevli araştırmacılarla birlikte üretilmiş proje. Düzce Üniversitesi'nden öğretim üyeleri ve Kardamine Occulta Hore, Hornem diye bir tür Türkiye Florası için yeni bir kayıt o çıkıyormuş uzun süredir yaygın oluyor muz üretim alanlarında keşfedilen Asya teresi deniyor. Asya teresi Türkiye florasına da bitki örtüsüne de bitki düzen alemine de yeni bir istilacı ekledi diyorlar. Evet bu istilacı türleri şöyle anlamak lazım. yani o kadar e, farklı bir coğrafyaya geliyor ki bu bitki türü. E, o kadar farklı e, koşullar altında burada yaşamaya başlıyor ki onun önünde hiçbir engel olmuyor. Yani e, yaşadığı coğrafyadan İslam dışı zaten geliyor. Genellikle taşınarak geliyor bu istilacı türler ve geldikleri noktadaki özellikle karasal istilacı türler her şeyi yok etme potansiyeline sahip türler oluyorlar ve e, sofradaki ekmekten tutun da içtiğimiz suya kadar etkileri var bu türlerin. Evet. Böyle de ciddi bir konu ve Türkiye'de bu konuda ciddi anlamda başı belada olan ülkelerden bir tanesi. Kuzeyden güneye, doğudan batıya her yerimizde e, sular da dahil, sularımız da dahil bir sürü istilacı tür var. Evet, bir de yani bitmek üzere süre ve bundan sonraki 3 iki, gün boyunca açık gazetede olmayacağı için şimdiden buraya da bir haber ilavesinde bulunalım. Ee, Yücel senin de izninle. Pandemi konusunda da BBC'de BBC Türkçe'de yeni bir haber yer aldı. Pandeminin en yoğun dönemlerindeki kadar salgın olduğu haberi var. Hekimler hasta yoğunluğunun artmasını da nasıl yorumluyorlar diye onlarla konuşmuşlar. Türk Tabipler Birliği Aile Hekimliği Kolu Başkanı Doktor Emrah Kırımlı ile aynı zamanda daha önce pro, programlarımızda konuk olan Emrah Kırım'ın yanı sıra Gazi Üniversitesi'nden Profesör Doktor Esen Davutoğlu Şenol da bu Yeni şeyin hasta yoğunluğunun ciddi biçimde arttığını, hastanelerde yoğun bakım birimlerinde yatak ihtiyacı yaşandığını söylüyorlar ve COVID-19 varyantlarının yanı sıra influenza, zatürre ve diğer mevsimsel virüslerin etkisinin arttığını da belirtiyorlar ve grip aşısı olmayan ve bağışıklığı düşük kişilerin risk altında olduğunu söylüyor hekimler sağlık sistemine olan yükün artmasıyla birlikte bazı bölgelerde de yoğun bakım ihtiyacının karşısına ifade etmişler. Bu da böyle bir bilgi olarak iklim içinde de yer bulsun istedik yokuz çünkü. Bundanır Öztürk'ün haberi bu BBC Türkçe'den. 25 Aralık tarihli bir haber. Ve oldukça etraflı Uyarılarda bulunuyorlar. Bu kez haftalarca sürebileceğini Türk, yani Kırımlı şey demiş Türkiye tatil olsa rahatlarız. O düzeyde bir salgın ve hastalık uzun sürüyor demiş. 2-3 hafta önce artmaya başlamış ve çok sayıda insana bulaşmış. Bu kez hastalık haftalarca geçmiyor. iyileşmiş gibi oluyorsunuz. Ama hastalık azar azar geri dönüyor diye de açıklamalar var yakın takipte olmakta çok fayda var deyip programımızı bitirelim hoşça kalın hoşça kalın görüşmek üzere